Şimdi büyük alim Nazım Muhammed Sultan'ın rahmetullahi aleyh derlediği Şerhül Erba'in El-Nevaviye isimli kitabın 10. hadisinden okumaya başlayalım. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 10. hadis Helal kazanç ve duanın kabulü El hadithul aşiru El kesbul halal Sebabu icabeti dua'i An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، كلو من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفرة أشعة أخبره، ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومضعمه حرام، وغذى بالحرام، فأنا يستجاب له. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Yüce Allah celle şanuhu temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz ki Allah celle şanuhu peygamberlere emrettiği şeyin aynısını müminlere de emretmiştir. Yüce Allah celle şanuhu. Hoş olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. El-Mu'minun suresi 51. ayeti i kerimede böyle buyurmuştur. <gülüyor> ve yine Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. El-Bakara suresi 172. ayet. Daha sonlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçı sakalı birbirine karışmış, toza bulanmış haliyle uzun yolculuk yapmış, yediği haram, içtiği haram ve haram ile beslenmiş birisini hatırlatarak, bu kişi ellerini semaya uzatarak, Rabbim, Rabbim dua etse nasıl olur da onun duası kabul olunur demiştir. Müslim zekat 65'te. Bu hadis-i şerifin önemi. Bu hadisin çok büyük bir önemi vardır. Dinin kaidelerinden birisidir. Yüce Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırıcı amellerin genelinde iyi ve temiz, salih olmalarının önemini ve salih amellerin kabul edilmesinin de bunun şart kabul edilmesinde bunun şart olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu hadis-i şerifte aynı zamanda temiz ve helal şeylerden yiyip içmeye, giyinmeye, pis, murdar, haram olan şeylerden de uzak kalmaya bir teşvik vardır. Çünkü haramı kullanmak kişinin şanı yüce ve mübarek Allah Azze ve Celle'ye kendisi vasıtasıyla Yakınlaştığı ibadetlerin en büyüklerinden olan duanın kabul edilmeyişine bir sebeptir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin eksikliklerden tenzihi Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle zatını bütün eksiklik ve kusurlardan tenzih etmiştir. O eş ve çocuk edinmekten münezzeh olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır. Rahman olan Allah celle şanühü evlat edindi dediler. Andolsun ki siz pek çirkin bir şey söylediniz. Bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılarak yıkılacaktı. Rahman olan Allah azze ve celle'ye evlat isnat ettiler diye Halbuki Rahman'a evlat edinmek yakışmaz. Meryem suresi 88 ve 92. ayetler. Yine Yüce Allah Azze ve Celle zatını zulümden tenzih ederek şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu zerre ağrıdığı kadar dahi zulmetmez. En-Nisa suresi 40. ayeti i Uyumaktan münezzeh olduğunu da ifade ederek Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Onu ne bir uyuklama alır ne de uyku. El-Bakara suresi 255. ayet. Ve buna benzer şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin celal ve azametine yakışmayan şeylerden kendisini temzih ettiği başka birçok ayette eksikliklerden münezzeh olduğunu buyurmaktadır Rabbimiz. Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz yüce Allah temizdir buyruğu, yüce Rabbını bütün eksiklik ve kusurlardan tenzih ettiğini ifade etmektedir. Çünkü temizin anlamı, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh, takdis edilen ve temiz olan demektir. Kabulün anlamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz olandan başkasını kabul etmez buyruğu ile ilgili olarak bir takım söz ve amellerin kabul edilmeyip reddedildiğine dair. Bundan başka birçok hadis-i şerif varit olmuştur. Bu ise bu amelde bulunan kişinin ya bir yasağı işlemesi yahut da bir şartı yerine getirmemesi ya da kendisiyle Rabbına yaklaşmak istediği amelin bir bölümünü ihlal etmesinden dolayı olur. O bakımdan kabul etmemenin anlamını ilim ehlinin açıkladığı şekilde kavramak kaçınılmaz bir şeydir. Bazı hadislerde amelin kabul edilmeyişi kişinin yerine getirmekten sorumlu olduğu farz amelin sorumluluğunun kalkması ile birlikte sevap ve mükafatın reddedilmesi anlamında kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunda olduğu gibi. Bu mescide gelirken hoş koku sürünen hiçbir kadının namazı geri dönüp cünüplükten yıkanır gibi gusletmedikçe kabul olunmaz. Bukhari Hiyel 2'de Tirmizi Tahare 56'da Müsned'in 2. cildi 318'de bu rivayet kaydedilmiştir. Kabul edilmeme Bazen amelin sıhhatinin reddedilip batıl olması anlamında da kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunda olduğu gibi, sizden herhangi bir kimse abdestini bozacak olursa, abdest almadıkça Allah azze ve celle onun namazını kabul etmez. Buna göre, Taharetsiz namaz kişiyi sorumluluktan kurtarmadığı gibi Allah Azze ve Celle de öyle bir namazı kabul etmez. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz olandan başkasını kabul etmez buyruğundaki kabul edilmeyişten kasıt sevabın ve mükafatın elde edilmesi, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, yapanın övülmesi, melekler arasında ondan övgüyle söz edip, onun bu davranışını övmek gibi hususların hasıl olmayacağını da ifade olmayacağı da ifade edilmiştir. Haram malın sadaka verilmesi halinde kabul edilmemesi açısından sadakanın kabulüne gelince böyle bir sadaka makbul değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle abdestsiz bir namazı kabul etmez ve ganimetten çalınan maldan verilen sadakayı da kabul etmez. Nesai Zekat 48'de, Müslim Tahare 1'de, Nesai Tahare 103'de, Ebu Davud Tahare 31'de zikredilmiş bu hadis. İmam-ı de, rahimahullah, haram malın sahibi bilininceye kadar koruma altına alınıp sadaka olarak dağıtılmayacağı görüşündedir. Helalinden yemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, muhakkak ki Allah celle şanuhu, peygamberlere, salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecmain, emrettiği şeyi müminlere de emrederek şöyle buyurmuştur. Ey peygamberler hoş olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. El Müminun Suresi 51. ayeti kerime. Yine yüce Allah Celle Celaluhu ey iman edenler size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. El Bakara Suresi 172. ayeti kerimede böyle buyurmaktadır. Buyruğunda Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı şeylerden yemek ve kazancın hoş ve temiz olması gerektiği ifade edilmekte ve Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarından da uzaklaşmak emredilmektedir. Şanı Yüce Allah da Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. O size boğazlanmadan ölmüşü, kanı, domuz etini bir de Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'den başkasının adı anılarak kesilenleri haram kıldı. El-Bakara suresi 173. ayet. Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin haram çemberi dardır ve azdır. Helaller ise geniştir ve çoktur. O halde kulun yemesinde, içmesinde, kazancında... Helal ve temiz olan şeyleri araştırması gerekir. Çünkü haram dua ve ibadetin kabul işine sebeptir. Amellerin kabul edilişinin şartları. Şanı yüce olan Allah celle şanuhu bize salih amelde bulunmayı emretmiştir. Kim Rabbin'a kavuşmayı umuyor ise salih amel işleyi versin. El-Kehf suresi 110. ayet. Ancak bu amellerin kabul edilmesi için bir takım şartlar koşmuştur. Bunlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte dile getirdiği şekilde temiz olanlardan başkasını kabul etmez diye varid olmuştur. Buna göre ise temiz olmak sadakada olsun, diğer amellerde olsun, bütün amellerin kabul edilmesi için bir şarttır. Sadaka hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Her kim helal bir kazançtan, bir hurma kadar bir şeyi sadaka olarak verecek olursa, ki Allah Azze ve Celle helal ve temizden başkasını zaten kabul etmez, şüphe yok ki Allah Azze ve Celle onu sağı ile alıp kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden herhangi birinizin tayını büyütmesi gibi bir dağ gibi oluncaya kadar besleyip büyütür. Bunu Bukhari ve Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bukhari zekat 8'de, Tevhid 23'te, Müslim zekat 64 ve 63'te zikretmişlerdir, kaydetmişlerdir. Sadakanın dışındaki amelleri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Temiz olandan başkasını kabul etmez buyruğu kapsamaktadır. İşte bu buyruk her şeyi bilen yüceler yücesi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırıcı, bütün söz ve amelleri kapsamaktadır. Buna tanıklık eden delillerden birisi de Yüce Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Güzel söz yalnız ona yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Fatır suresi 10. ayet kerime. Güzel söz ise zikirdir, tilavettir ve dualardır. Güzel, temiz amel ve sözlerden kasıt ise, riyakarlıktan, amelini beğenip gurura kapılmaktan, çeşitli olumsuz maksat ve garazlardan uzak olmaları, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği şekilde eda edilmeleridir. Duanın kabulünün sebepleri ve bazı adabı. 1- Duanın kabul edilmesi için uzun yolculuk. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Sonra da uzun yolculuk yapan adamı söz konusu ederek şeklindeki işaretinden anlaşılmaktadır. İşte bu ifade ile yolculuğun duanın kabul edilişi için sebep olduğuna işaret vardır. Buna bir başka hadis de tanıklık etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Üç dua vardır ki hiç şüphesiz, Kabul olunurlar. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın oğluna bedduası. Sahih bir hadis olup, Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Tirmizi de 48'de ve 128'de, 1-7'de, Ebu Davud ve 29'da. Bunun sebebi ise, doğrusunu yine en iyi bilen Yüce Allah'tır azวะcelle Çoğunlukla yolculuğun, yabancılığın uzaması sebebiyle kişinin ruhen intisarına, zorluklara katlanmasına sebep teşkil etmektedir. Bu ise duanın kabul edilişinin en büyük sebepleri arasındadır. 2. Saçın sakalın birbirine karışarak toza bulunarak, bulanarak kılık kıyafetin olumsuz bir görüş görünüş arz etmesi Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı sakalı birbirine karışmış, toza bulanmış ifadesinden anlaşılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu da buna tanıklık etmektedir. Saçı sakalı birbirine karışmış kapılardan kovulan nice kişi vardır ki Allah adına Celle Şanuhu yemin edecek olsa, Allah Azze ve Celle onun yeminini gerçekleştirir. El Albani'nin Sahihul Camisi'nde 3478 numaralı hadistir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu da buna delildir. İki eski püskü elbiseli, Kendisine aldırış edilmeyen nice kimseler vardır ki Allah adına Celle Şanuhu yemin edecek olsa Allah Azze ve Celle onun yeminini gerçekleştirir. Alelbani Rahimahullah Sahihul Camii'de 3481 numarada bunu kaydetmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istiska yani yağmur duası namazı için pek iyi olmayan bir dış görünüşü ile alçak gönüllü bir şekilde ve yalvarıp yakaran bir halle çıkışı da buna tanıklık etmektedir. Mutarrif bin Abdillahim kardeşinin oğlu hapsedilmişti. O da eski püskü elbiselerini giyindi. Eline bir baston aldı. Kendisine bu da ne oluyor denilince şöyle dedi. Rabbime alçak gönüllülüğümü Boyun eğdiğimi arz ediyorum. Olur ki kardeşimin oğlu hakkındaki şefaatimi kabul eder. Demiştir. İbn-i Receb, Cami'ul Ulumi vel Hakem'de, 98'de. Bunu kaydetmiş. 3. Elleri semaya uzatmak. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini semaya doğru uzatarak Ya Rabbi, Ya Rabbi, Der buyruğundan anlaşıldığı gibi, şu buyruk da buna işaret etmektedir. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu pek çok utanır ve kerimdir. Adam ellerini dua için kaldıracak olursa, onları bomboş ve zarar etmiş olarak geri döndürmekten utanır. Bu hadisi Tirmizi De'avad 104'te, İbn-i Mace dua 13'te, Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedinde 5. cilt 438'de mukayyettir. Sikretmişlerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istiska yağmur duası esnasında Bedir günü duası sırasında ellerini kaldırdığı sabit olmuştur. El kaldırmanın birkaç şekli vardır ki bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Yalnızca şahadet parmağı ile işaret etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu minberi üzerinde uygulamıştır. Elleri kaldırıp arka taraflarını kıbleye doğru çevirmek. İstiska esnasında bu şekilde ellerini kaldırdığı rivayet edilmiştir. Elleri kaldırıp arka taraflarını semaya doğru çevirmek. Bu da Enes bin Malik radıyallahu anhunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiska'da bulundu ve ellerin arka tarafını semaya çevirdi. Şeklindeki rivayetinden ötürüdür. Dört, Duada ısrarlı olmak Dilekte tam kararlılık Göstermek Bu da Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rububiyetini tekrar tekrar Zikretmekle olur Bunu da Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi Ya Rabbi Şeklindeki ifadesinden Anlamaktayız Yine bunda istenen Şeyin elde edilmesi için ısrarlı olmaya da işaret Vardır nitekim İbn-i Mesud radıyallahu anh'unun şu sözü de buna tanıklık etmektedir. Dua ettin mi? Üç defa duasını dua etti mi? Üç defa duasını tekrarlar. Dilekte bulundu mu? Dileğini de üç defa tekrarlardı. Sonra şöyle buyurdu. Allah'ım Celle Şanuhu, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım kureşi sana havale ediyorum. Müslim Cihat 107'de mukayyet olan bir hadis-i şerif bu. 5. Yiyeceğin, içeceğin ve giyeceğin helal ve temiz olması duanın kabul edilişine sebeptir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yediği haram, içtiği haram ve haram ile gıdalanmış. Bunun duası nasıl olur da kabul olunur? buyruğundan anlaşılmaktadır. Burada soru taaccup ve böyle bir ihtimali uzak gördüğünü ifade etmek içindir. Sa'd radıyallahu anhü de Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duasının kabul edilen bir kişi olmasını isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yiyeceğinin temiz olmasına helal olmasına dikkat et duası kabul olunan bir kişi olursun demiştir. İşte bunlar, dua ile ilgili bir takım şart ve adaptır. Hadis-i şerif bu hususları ifade etmektedir. Hadisin ele almadığı başka bir takım şartlar ve meseleler de vardır. Bu hususta, daha geniş bilgi edinmek isteyenlere, Eşşeh el Abdullah el-Hudari'nin Allah kendisini iyilikle mükafatlandırsın, dua risalesinde, Risalesine başvurmalarını öneririm. Gerçekten bu, müellifin övülmeye değer olan çabalarla ortaya koyduğu değerli bir risaledir. 11. Hadis Şüphelilerden uzak durmak el hadis الحادي عشرة الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم dâma yeribukâ ilâ mâlâ yeribuk Ali bin Ebî Talib'in oğlu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma'nın oğlu yani torunu ve hoş kokulu reyhanı Ebu Muhammed el Hasan radıyallahu anhuden dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu belledim seni şüpheye düşüren şeyi bırakıp, şüpheye düşürmeyen şeye yönel. El-Elbani Rahimahullah, Sahihul Camii'de, 3372'de zikretmiş ve sahih olduğunu ifade etmiştir. Bu hadisin önemi, bu hadis asıl itibariyle dinin kaidelerinden bir kaidedir. Bu ise işlerde yakine göre hareket edip şüpheli şeyleri terk etmektir. İbn-i Hacerul Heytemi der ki, Bu hadis dinin kaidelerinden büyük bir kaidedir. Takva sahiplerinin etrafında dönüp durduğu veranın aslını teşkil eder. Yakın, nuruna engel teşkil eden şüphe ve vehimlerin, Karanlıklarından kurtarıcıdır. Şüphelerden uzak durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seni şüpheye düşüren hususu terk ederek, Şüpheye düşürmeyene yönel buyruğu ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şüpheli hususlardan uzaklaşıp kesin olarak hükmü bilinen hususlara göre hareket etmeyi emretmektedir. Bu şekilde davranmakla Müslüman, Haysiyetini yerilmekten kurtardığı gibi, Yüce Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylere düşmekten de kendisini korur. Kalbi huzursuzluk ve kararsızlıktan kurtularak mütmain olur. Çünkü şüpheler kalpte, huzursuzluk ve kararsızlığın meydana gelmesinin sebebidir. Bu şekilde hareket etmek ise insanda vera duygusunun yerleşik bir ahlak haline gelmesi sonucunu verir. Vera lisanu'l-arab'da da belirtildiği gibi çekinip sakınmak demektir. Vera Asıl itibariyle haramlardan uzak durmak anlamında olmakla birlikte daha sonra şüpheli şeylerden ve harama götüren hususlardan uzak durmak hakkında da istiare yoluyla kullanılmıştır. Yunus der ki vera bu türlü şüpheden her türlü şüpheden kurtulmak uzak durmak ve her göz kırpmasında nefsi hesaba çekmek demektir. Süfenes-sevri de rahimahullah der ki, veradan daha kolay bir şey bulamadım. İçinde huzursuzluğa sebep olan her şeyi terk et. Kısacası vera budur. Ebubekir Bekir el-Cezayri de rahimahullah der ki, vera sakıncalı olur korkusuyla sakıncası olmayan şeyleri de terk etmek yahut da yasaklanmış şeye düşerim korkusuyla mübah olanı terk etmek demektir diye verağı böylece ifade etmişlerdir. Bu ise şeytanın vesvese kapılarının kapatılmasında oldukça kapsamlı ve faydalı bir yoldur. Dünya ve ahirette de çok büyük faydaları vardır. Selefin vera'ı ve şüpheleri terk etmeleri. Bu ümmetin selefi vacibiyle, mendubuyla, İslam ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Kitap ve sünnetin naslarının hayat ve yaşayışlarını ne şekilde etkilediğini açıklamak üzere aşağıda bazı örnekleri kaydedelim. 1. Ayşe validemiz radıyallahu anha dedi ki: "Ebu Bekir as-Sıddık e radıyallahu anhunun gündelik olarak kazancından belli bir miktarını kendisine getirmekle yükümlü tuttuğu bir kölesi vardı. Ebu Bekir de radıyallahu anhu onun getirdiğinden yiyecek alırdı. Bir gün bir şeyler getirdi. Ebu Bekir de radıyallahu ondan yedi. Kölesi ona bunun ne olduğunu biliyor musun diye sordu Ebubekir. Nedir diye sorunca kölesi şu cevabı verdi. Cahiliye döneminde birisine kahinlik yapmıştım. Halbuki ben bu işi bilen birisi değildim. Adamı aldattım. Daha sonra benimle karşılaştı ve kendinden yemiş olduğum kendisinden yemiş olduğum bu şeyi bana verdi. Bunun üzerine Ebubekir elini ağzına sokarak karnında ne varsa dışarıya çıkardı. Bukhari 4. cilt 236'da kayıtlanmış olan bir hadis. 2. Nafi'den rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu muhacirlere 4 biner dirhem maaş tespit etmişti. Oğluna ise 3500 dirhem tespit etmişti. Kendisine o da muhacirlerdendir diye ona tespit ettiğin maaşı ne için eksik tespit ettin diye sorulunca şu cevabı verdi. Babası hicret ettiğinde onu beraberinde getirmişti. Demek istiyor ki o bizzat hicret eden kimse gibi olamaz. Bukhari 4. cilt 261'de. 3- İbnü'l-Mübarek der ki Rahimahullah, Hasan bin Ebi Sinan Sinana El Ahvaz'da bulunan bir kölesi şöyle bir mektup yazdı. Şeker kamışına bir afet isabet etti. Bundan dolayı şeker satın al. O da bir adamdan şeker aldı. Fakat satın aldığı bu şekerden o kişi az bir kar yani 30 bin dirhem sağladı. Ancak Hasan şeker sahibine giderek şöyle dedi. Ey filan benim kölem bana mektup yazmıştı. Ben de durumu sana bildirmemiştim. O bakımdan senden satın almış olduğum bu şekeri benden geri al. Diğeri şimdi bana haber vermiş oldun. Ve ben de sana bunu helal ediyorum dedi. Süleyman Allah. geri döndü. Fakat yine bunu içine sindiremedi. Tekrar şeker satın aldığı adamın yanına giderek şöyle dedi. Ey filan ben bu alışverişi olması gereken şekilde yapmadım. O bakımdan senden satın aldığım bu şekeri geri almanı arzu ediyorum. Sonunda geri almayı kabul edinceye kadar ısrarlarını sürdürdü. Cami'ul Ulum vel Hikem 102. sayfada. 4. Yezid bin Züreyk babasının kendisine miras bıraktığı 500 binlik bir parayı almadı. Çünkü babası sultanlara memuriyet yapan birisiydi. Yazık ise hurma saplarından bir şeyler yapar ve bununla geçinirdi. Ölünceye kadar da bu işini sürdürmüştü. İhtilaflı olan şeyleri terk etmek her zaman için vera olmayabilir. İlim adamlarının ihtilaf ettiği meselelerden kurtulmak her zaman için mutlak olarak Vera değildir. Yapılmasında ruhsat bulunan ve bu hususta onunla çatışan herhangi bir delil ve kanaat bulunmayan hususların vera gerekçe gösterilerek terk edilmektense yapılması daha uygundur. Mesela bir kimsenin kesin olarak abdestli olduğundan emin olduğu halde <gülüyor> abdestinin olmadığı hususunda şüpheye düşmesi bu kabildendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken bu şekilde şüpheye düşen bir kimse bir ses işitmedikçe yahut bir koku almadıkça namazını bırakmasın diye buyurmuştur. Bukhari ve Müslim tarafından kendi rivayet edilmiştir bu hadis. Bunu burada kaydet, kaydedişimizin sebebi bazı kimselerin bir takım ilim adamları muhalif fetva verdiği gerekçesiyle dinde sabit olmuş birçok husus ve ruhsatı terk etmesidir. Görüş ayrılığının bulunduğu ıhtılaflı meselelerde ihtilaftan kurtulmak için o işi yapmayı terk etmek, kişinin hakka ulaşmaktan acize düştüğü oldukça zor meselelerde söz konusu olur. Vera istikamet ehli olan kimseler için söz konusudur. Vera farz olan işleri yapmak, yasak kılınmış işleri de terk etmek suretiyle dost doğru yolda yürüyen kimselere yakışır. Büyük günahları işleyip farzları terk eden sonra da şüpheli şey, şeyleri terk etmeye çalışan kimsenin bu veraağı karanlıktır ve öyle bir vera'ın samimiyetinden de şüphe edilir. Bundan dolayı i̇bn radıyallahu anhum'a Irak halkından sivrisineklerin öldürülmesi sonucu bıraktıkları kan izinin hükmü hakkında kendisine soru soran Iraklılara şöyle demiştir. Bunlar Hüseyin'i öldürdüler radıyallahu anhu. Gelmiş bana sivrisineğin kanı hakkında soru soruyorlar. Yaqtuluna nabna Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve yesaluna al Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlemiştim. İkisi Hasan ile Hüseyin dünya ehli arasında benim hoş kokulu iki reyhanımdır. Camiu'l Ulum ve'l hikem 103 ve 104'te. Adamın birisi de Bişr bin el Harise hanımı ve hanımını boşamasını emreden annesi bulunan bir kişiyi hakkında soru sormuş. O da ona şu cevabı vermiş: Eğer her hususta annesine gereği gibi itaat ediyor ve annesine itaat olarak geriye hanımını boşamaktan başka yapacak bir şey kalmamışsa boşayı versin. Ama hanımını boşuyarak Annesine iyilik yaptıktan sonra da dönüp annesini dövüyor ise böyle bir şey yapmaya kalkışmasın demiştir. Yine Cami'ul Hulüm vel Hikem sayfa 103 ve 104'te de bu şekilde kayıtlanmış. 12. Hadis faydasız şeyleri terk etmek. El-Hadîf-i Fâni Aşara Terkül muslimu mâ la ya'nihi vel iştigâlu bimâ yufid. An-ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem Min husni islamil mer'i terkuhu mâ la ya'nihi Ebu Hureyre radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kişinin kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi, onun Müslümanlığın güzel bir yönüdür. Onun Müslümanlığının güzel bir yönüdür. Alelbani rahimahullah bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadisin önemi, İbn-i Receb rahimahullah, der ki, bu hadis edep ile ilgili oldukça büyük bir esastır. Çağının Maliki mezhebinin imamı olan Muhammed bin Ebi Zeyd de der ki, hayırlı adabın özü ve onun dizginleri dört hadisten dallanıp budaklanmaktadır. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah azze ve celle'ye, ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun buyruğudur. Diğeri ise, özlü bir vasiyette bulunduğu kişiye kızma şeklindeki emri. Bir diğeri de, mümin kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sever hadisidir. Dördüncüsü de açıklaması yapılan bu hadis-i şerif olmalıdır kulun müslümanlığının kemalinin alametlerinden kulun müslümanlığının kemaletinin kemalinin ve onun dosdoğru yol üzere oluşunun istikametinin alametlerinden birisi de söz ve fiillerden herhangi bir maksadı faydası bulunmayan şeyleri terk ederek bunlar arasında yalnızca kendisi için faydalı ve kendisini ilgilendiren şeylerle yetinmesidir. Kişinin kendisini ilgilendiren şeylerin anlamı ise, onun önem verdiği şeyler arasında o işin yer alması, onun gözettiği maksat arasında bulunmasıdır. İnayet, ilgi göstermek ise, bir şeye ileri derecede ihtimam göstermek demektir. İlgilendirmeyen şeyleri terk etmekten çoğunlukla kastedilen dilin boş söz söylemekten yana korunmasıdır. yüce Allah celle Şanuhu şöyle buyuruyor: O bir söz söylemeye dursun mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır bir melek vardır. Kaf suresi 18. ayeti kerime. İnsanların pek çoğu söylediği sözleri işlediği ameller arasında saymamakta o bakımdan gelişi güzel konuşmakta ve bu konuda herhangi bir araştırma yoluna gitmemektedir. İşte bu husus Muaz bin Cebel'e gizli kalmıştı radıyallahu anhu. Nihayet Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a sordu. Dedim ki: "Ey Allah'ın peygamberi, biz konuştuğumuz şeylerden dolayı da mı sorumlu tutulacağız gerçekten?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annen seni kaybedesice insanları cehenneme yüzüstü yahut da burunları üstüne yıkan dillerinin biçtiklerinden başka bir şey midir buyurmuştur. El Elbani rahimahullah El Irwa'da ikinci cilt 139'da bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Hasen olduğunu belirtmiştir. Özür dilerim. Nevevi rahimallah Riyadu Salihin adlı eserinde şunları söylemektedir. Şunu bilin ki mükellef her kimsenin dilini maslahat bulunan sözler müstesna, gelişi güzel konuşmaktan koruması gerekir. Eğer konuşmak ile konuşmamak maslahat bakımından eşit olursa, sünnet konuşmamaktır. Çünkü bazen nubah konuşma harama yahut da mekruha kadar kişiyi uzatabilir. Bu da adeten çokça görülen bir şeydir. Esenliğe denk hiçbir şey yoktur. Riyad-ı Salihin 532'de Görülen ve bilinen hususlardan biri de şudur. Ölçülüp biçilmiş, hayırlı ve güzel bir söz yahut susmak, Müslümanın kişiliğine bir heybet ve bir vakar kazandırır. Çok konuşmak, boşboğazlık etmek <gülüyor> ve ilgilendirmeyen hususlara müdahale etmek ise Müslüman kişiliğini yaralar. Müslümanın kişiliğini yaralar. Başkalarının nazarındaki heybet ve değerini azaltır. Hadis-i Şerif Kişiyi ilgilendirmeyen şeyleri terk etmenin Müslümanlığının güzel bir özelliği olduğuna delalet etmektedir. Müslümanlığı güzelleştiren bir kimse ise hayra ve doğruya muvaffak kılınır. Hasenatı kat kat arttırılır. Kötülükleri ise bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki sizden birinizin İslam'ı güzelleşti mi? Onun işleri, işlediği her bir iyilik on katından yedi yüz katına kadar yazılır. Onun her bir kötülüğü ise ancak misliyle yazılır. Ve bu, aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varıncaya kadar böyle olur. muhtasar Müslim 23'te İlgilendirmeyen hususları terk etmenin ölçüsü. Bu meselede ölçünün şeriat olması gerektir gerekir. Ölçüne havalara tabi olmak, ne de nefislerin arzusuna uymak olabilir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgilendirmeyen şeylerden uzak durmayı İslam'ın güzelliklerinden olmakla nitelendirmiştir. Çünkü bazı kimseler hadisi yanlış anlayarak bu iş kendisini ilgilendirmeyen hususlan, hususlardandır zannıyla vacip ya da müstehap birçok işi terke gidebilir. Nitekim bazı kimselerin bu mülahazayla başkalarına nasihati terk ettiği görülebilmektedir. Şüphesiz ki bu, Müslümanlara nasihatta bulunmayı teşvik eden pek çok nassa aykırıdır. Bazı kimseler de bu iş kendisini ilgilendiren işlerdendir zannıyla gereksiz birçok işe müdahale edebilmektedir. Hadisten çıkarılan bazı hükümler. 1- Hadis-i şerifte dünyada da ahirette de kula fayda sağlayacak şeyler ile ilgilenmek suretiyle zamanın verimli kullanılması teşvik edilmektedir. 2- Aynı şekilde basit sıradan işlerle uğraşmaktan uzak durup üstün ve değerli işlerle uğraşmaya da teşvik vardır. 3 Yine hadis-i şerifte nefse karşı mücadeleye ve nefsi güzelliklerle bezemeye de teşvik vardır. Bu ise kişinin nefsini küçük düşüren eksiklik ve bayağılıklardan uzak tutmakla mümkün olur. 4 ilgilendirmeyen Faydası olmayan işlere müdahale etmek insanlar arasında ayrılıklara ve düşmanlıklara götürür. Ve sallallahu ala nebina ve aleyhim ecmain Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin El-Hadi